ancak öyle hicret edebildim. Aksel de beni hapsedecek ve size kavuşmama müsaade etmeyeceklerdi. Ey Araplar! İşte beklemekte olduğunuz önderiniz! Hamdolsun Resulullah geldi. Duydunuz mu? Herhalde. Resulullah gelmiş. Hamdolsun Resulullah geldi. Ben insanların hiçbir şeye peygamberimizin gelişi kadar sevindiklerini hatırlamıyorum. Ya Rabbi!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 Resulullah'ın Medine'ye ulaşmasıyla tamamlanmıştı. Peygamberimizin şehre gelişi inananlara tam bir bayram sevinci yaşatmıştı. Müslümanlar bu günü hayatlarındaki en güzel, en aydınlık gün olarak nitelendiriyorlardı. Herkes peygamberi evinde ağırlamanın şerefine ermek istiyor birbirleriyle adeta yarışıyorlardı. Peygamberimizse kimseyi kırmamak için devesinin duracağı yere en yakın eve yerleşeceğini bildirmişti. Şimdi etrafındaki kalabalık heyecanına devenin durmasını bekliyor. Evet, oraya çöktü deve. Resulullah devesinin ilk duruşunda hayvanından inmedi. Kasva kalkıp biraz yürüdükten sonra tekrar ilk durduğu yere geldi ve çöktü. Bunun üzerine bulunduğu yere en yakın evin sahibi olan Ebu Eyyub el-Ensari sevinçle geldi. Peygamberimizin yüklerini evine taşımak üzere izin istedi. Hoş geldiniz ya Resulallah. Şeref verdiniz. Buraya en yakın ev benim evim. Sizi misafir etmenin verdiği mutluluğu kelimelerle ifade edemem. Müsaade edin yüklerinizi taşıyayım. Peygamberimiz kasvanın çöktüğü arazinin kime ait olduğunu sordu. Burası hicretten önce Esad bin Zürare'nin mescid olarak kullandığı araziydi. Ya Resulallah! Bu arazinin bir köşesi bir zamanlar mezarlık olarak kullanılıyordu. Şurada da gördüğünüz gibi hurma ağaçları ve terk edilmiş birkaç ev var. Bu arazi iki yetime ait. İsimleri Sehl ve Süheyl. Peygamberimiz bu arazide yeni bir mescid inşa etmeyi planlıyordu. Burayı satın almak üzere arazi sahiplerini görmek istedi. Sizi görmek üzere buraya gelmişlerdi Ya Resulallah! Ben çağırayım yanınıza gelsinler. İşte Sehne ve Süheyl. Hoş geldiniz ey Allah'ın Resulü. Bizi görmek istemişsiniz. Peygamberimiz bu iki çocukla tanıştı... ...ve onların bir velinin himayesinde olduğunu öğrendi. Bu arsayı satın almak istediğini söylediğinde... ...çocuklar şu cevabı verdiler. Biz bu arsa için sizden para alamayız. Madem mescit yapacaksınız... Orayı hibe ediyoruz. Resulullah bunu hediye olarak kabul etmedi. Neccaroğullarını çağırarak bir fiyat tespit etmelerini istedi. Ancak onlar da ücret almamakta direndiler. Ya Resulallah! Bu araziyi de, etrafındaki yerleri de mescit için hibe ediyoruz. Hatta evlerimizi de yıkıp bu arsayı genişletebiliriz. Peygamberimiz, evlerinizde hayırla oturun diye teşekkür ettikten sonra... Esad bin Zürare'nin yardımıyla fiyat belirleyip bu araziyi satın aldı. Burası Mescid-i Nebevi'nin temellerinin atılacağı yerdi. Peygamberimiz Ebu Eyyub'un evine yerleşti. Bu ev iki katlıydı. Ev sahipleri peygamberimizi büyük bir mutlulukla karşıladılar. Onu rahat ettirebilmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ya Resulallah, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ben size serin su ikram edeyim, Yorulmuştunuzdur. Buyurun şöyle lütfen. Evimizin üst katında rahat edersiniz ya Resulallah. Peygamberimiz Ebu Eyyub evin alt katında bulunmamız bizim için daha elverişlidir diyerek hane halkını rahatsız etmek istemediğini ifade etti. Ve Ebu Eyyub el Ensari'nin evine yerleşti. Peygamberimiz yeni yurduna gelmeden önce bu şehrin olumsuz manaya sahip olan ismini değiştirmişti. Allah Resulü insanların nahoş anlamına gelen yesrip kelimesini bu diyar için kullanmamalarını istemişti. Bu şehrin hoş ve güzel bir yer olduğunu, Tabe ya da Taybe diye anılabileceğini söylemiş, fakat çoğunluk Resulullah'ın şehri anlamında Medine kelimesini kullanmayı tercih etmişti. Bu isim aynı zamanda medeni bir toplumu da ifade ediyordu. Onlarca insan evini barkını terk etmiş, bambaşka bir yerde hayata tutunmaya çalışıyordu. İş imkanlarını, sahip oldukları mal varlıklarını, evlerini, hatta ailelerini arkada bırakmışlardı. Her şeylerini Allah yolunda terk eden bu cefakâr insanlara muhacir dendi. Aynı anda dünya tarihinde örneği görülmemiş bir sosyal dayanışma yaşanıyor, Medine halkı muhacir kardeşleriyle ellerinde olan her şeyi paylaşıyordu. Onlara da yardımcılar anlamında ensar denildi. Allah Teala pek çok kere her iki gruptan da övgüyle bahsetmiş, onlara fedakarlıklarından dolayı cenneti vaat etmiştir. Peygamberimizin Medine'ye gelişini duyan Müslümanlar gruplar halinde onu görmeye geliyor ve ona bağlılık yemin ediyorlardı. Yine böyle bir buluşma esnasında Resulullah Hamdü Sena'dan sonra Ensar'a şu tavsiyelerde bulundu. ''Ey insanlar aranızda selamı yayınız, yemek yediriniz, akrabalık haklarını gözetiniz. Halk uyurken siz namaz kılınız ki selametle cennete giresiniz.'' Sana biat etmek istiyoruz Allah. Sana her emrinde itaat etmeye söz veriyorum ya Resulallah Biat etmek istiyoruz sana Biz şahidiz ki sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygambersin Bizler seni görmeden sana inandık Gördükten sonra da yanından ayrılmayacağız Ya Resulallah Biz de erkekler gibi sana inandık ve gönülden bağlandık Sana bağlılığımızı göstermeye geldik Bizden ne istersen emret, sana söz verelim. Söyle, biz ne dersen itaat etmek üzere geldik. Kadınların bu isteği üzerine, Peygamberimiz Hazreti Ömer'den kendi adına konuşmasını istedi. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağınıza, zina etmeyeceğinize, çocuklarınızı öldürmeyeceğinize, kimseye iftira etmeyeceğinize ve Allah Resulü'nün emrettiği şeylerde, ona karşı gelmeyeceğinize dair söz verin. Söz veriyoruz. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacağız. Hırsızlık ve zina yapmayacağız. Çocuklarımızı öldürmeyeceğiz. Herhangi bir iftirada bulunmayacağız. Peygamberimiz takat ve gücünüz yettiği kadar diye ekledi. Peygamberimizin evlerinde misafir olduğu bu dönemde hem Ebu Eyyub hem de eşi Ümmü Eyyub onu rahat ettirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Resulullah'ın ısrarıyla onlar evin üst katına yerleşmişlerdi ancak bir türlü rahat edemiyorlardı. Bir gün Ebu Eyyub'u telaşlandıran bir hadise oldu. Bugün akşam yemeğini ne hazırlayacağız? Resulullah'ın sevmediği yemekleri öğrenebildin mi? Ne götürsek teşekkür ediyor. Şimdiye kadar bir şeyi beğenmediğine şahit olmadım. Ama keşkek yemeğini daha çok seviyor sanki. Ondan mı yapsak? Olur. Malzememiz var mı? Var. Ben şimdi hazırlarım inşallah. Şuradan suyu verir misin? Eyvah! Eyvah. Eyvah Allah Allah! Destinim içindeki tüm su boşaldı. Resulullah aşağıda dinleniyor. Çabuk şuraya bir şeyler bastıralım da... Peygamberimizin üstüne akmasın. Tüh! Şu yorgan var onu bastıralım. ''Ya Resulallah, bu böyle olmayacak. Size rahatsızlık vereceğiz diye aklımız çıkıyor. Müsaade edin, biz aşağıda kalalım. Siz yukarı buyurun.'' Bunun üzerine Peygamberimiz üst kata geçti ve sekiz ay kadar burada kaldı. Bu esnada hem Peygamberimizin kalacağı evin hem de mescidin inşaatı başlamıştı. Hem muhacir hem de ensar canı Gönülden mescidin inşasında çalışıyordu. Mescid için seçilen arazi ıslah edildi. Harabe yapılar ve yabani hurma ağaçları kaldırıldı ve dualarla mescidin temeli atıldı. Şu taşın ucundan tutar mısın? Hadi. Hadi kaldıralım. Temeli yükseltiyoruz. Daha çok taş bulmamız gerek. Hadi Ensar, görelim sizi. Bu hacirler arı gibi çalışıyor. Baksanıza, Resulullah da hiç dinlenmiyor. O çalışırken bize dinlenmek yakışmaz. Hadi. Hadi. Allah'ın evini imar edenler Allah'ın rızasını kazanır Resulullah'ın mescidini inşa etmek gibi Büyük bir şeref var mı? Harcı kaldınız mı? Biraz daha lazım Ben evdilenirim Bir kısmımız da gölgelik yapacağımız hurma dallarını ayarlasın Tamam ben getiriyorum Peygamberimizin dinlenmeden çalışması Ashabını huzursuz ediyor Onun yorulmasını istemiyorlardı Hazreti Hamza Resulullah'ın yanına yaklaştı Ya Resulallah senin çalışmana gerek yok. Bak etrafında bir sürü insan var. Burası Mekke değil, Medine. Sana inananlarla dolu bir şehir. Senin yorulmanı istemiyorlar. Peygamberimiz amcası Hamza'ya şöyle cevap verdi. Amca, ben insanların arasında ayrıcalıklı bir konumda olmaktan hoşlanmam. Hem Allah'ın evini inşa ediyoruz. Bunda benim payım olmasın mı? Ya Resulallah... Bir şeye karar verdiğin zaman seni döndürmek mümkün değildir bilirim. Müsaade et de yardım edeyim sana. Ey Allah'ım senden istediğimiz ahiret. Ey Allah'ım senden istediğimiz ahiret. Ensar ve muhacire yardım et. Ensar ve muhacire yardım et. Gerçek hayat, ahiret hayat Allah'ım. Gerçek hayat, ahiret hayat Allah'ım. Muhacir ve ensara yardım et ya Rahim Muhacir Muhacir ve ensara yardım et ya Mescid-i Nebevi'nin inşası böyle başladı. Yesrib adıyla anılan şehir Resulullah'ın Medine'si olmuş, dünya üzerindeki ikinci kutsal belde haline gelmişti. Peygamberimizin ashabı büyük bir aşkla yeni yerleşim yerlerini düzenliyorlar ve tarihte örneği görülmemiş bir dayanışma gösteriyorlardı. Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.